الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد إمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله kitab Tevhid'de Geçen meclisimizde Okuduğumuz ve kitab Tevhid ile alakalı Olan bölümlerine işaret ettiğimiz ayetleri Serdettikten sonra diyor ki Ve kavlullahi teala Ve Allah teala'nın Şu buyruğu Ve qadarabbuke en la ta'budu İlla iyyahu Ve bilvalideyni ihsana Vakada Rabbuka. rabbuke Rabbin emretti. Rabbin hükmetti. Rabbin ferman buyurdu demek. Ve rabbuke Rabbin şöyle emretti. Şöyle hükmetti. Elle ta'budu illa iyyahu Ondan başkasına ibadet etmemenizi. Rabbin Ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. Rabbin Ondan başkasına ibadet etmemenizi hükmetti. Böyle ferman buyurdu. Ve bil valideyni ihsana ve anne babaya ihsan etmenizi emretti. Hükmetti. İmam Rahimahullah'ın serdettiği bu ayette de bundan önceki geçen ayetlerde işaret edilen, vurgu yapılan tevhidin iki rüknüne Açıkça delalet vardır. Bu ayet-i kerimede de Allah Tebareke ve Teala kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emretmiş, kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetmiştir. Yani ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti demek şu demektir. Ona ibadet etmenizi ve ondan başkasına ibadet etmemenizi demektir. Tevhidin rükünleri. Nefi ve ispat. Görüyorsunuz değil mi? Nefi ve ispat. Nefi, la ilahe illallah tevhid kelimesinde la ilahe kısmına tekabül ediyor. İspatta illallah kısmına tekabül ediyordu. Geçenki mecliste okuduğumuz ayeti kelimelerde tevhidin bu iki rüknünden hangisine o ayet, ayetlerin içerisindeki ifadelerin bu iki rüknünden hangisine girdiğini ifade etmiş. Sonra ispat edilen ve nefi edilen şeyin hakikatte ne olduğunu beyan etmiştik. Şimdi bugünkü ayette de inşallah bunu yapacağız. Bu iki rüknü ile, nefi ve isbat ile tevhid terimesinde etrafında da dönülen, mevzu bahis edilen, meselenin aslı esası olan nefin ve isbatın nerede cereyan ettiğine, nerede vuku bulduğuna bir daha şehadet edeceğiz. Allah Tebâreke ve Teala diyor ki Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. Yani bu ona ibadet etmenizi ve ondan başkasına ibadet etmemenizi demektir. Bu ifadede ona ibadet etmenizi ve ondan başkasına ibadet etmemenizi hangisi nefi hangisi ispattır? Ona ibadet etmenizi nefi midir ispat mıdır? İspattır. Ona ibadet etmenizi. Ondan başkasına ibadet etmemenizi bu nedir? Nefidir. Bu ayetin delaletini de yazalım. İspat nedir? Ona ibadet etmenizi, nefi nedir? Başkasına ibadet etmemeniz. Bu ayeti kerimedeki nefiye ve isbatta delalet eden bu iki cümleyle. Açık ve seçik olarak La ilahe illallah kelimeyi tevhidinde Nefyin ve ispatın konusu olan şeyin ibadet meselesi olduğu Allah tebareke ve teala'nın tevhid edilmesi Onun Müstahak olduğu, layık olduğu ispat edilip Ondan başkalarının nef edilmesi gereken meselenin ibadet meselesi olduğu Gayet açıktır Yani bu ayeti kerimede de Tevhidin iki rükuni olan nefi ve ispatı açıkça delalet var. Bu iki rükunun, nefiin ve ispatın ibadet temelli, ibadet merkezli, ibadet meselesiyle alakalı olduğuna açıkça delalet var. Öyleyse la ilahe sözünde nef edilen şey ilah. Yani nedir? Kendisine ibadet edilen şeylerdir. mabut Allah tebareke ve teala için ispat edilen illallah sözüyle. İspat edilen şey de Allah Tebareke ve Teala'nın ilahlığa yani mabut olmaya yani kendisine ibadet edilmeye layık olan yegane ilah olduk. Nefi ve ispat ile meselenin etrafında döndüğü şey ibadet meselesidir. Bu ayeti kerimede Allah Tebareke ve Teala ve kadâ rabbuke buyruğunda. Rabbin şöyle hükmetti. Rabbin şöyle emretti. Şöyle hüküm ferman etti. Bu buyrukta Allah tebareke ve teala Allah şöyle emretti Allah şöyle buyurdu Şöyle hükmetti demek yerine Rabbin şöyle buyurdu demiş Burada iki tane fayda var Bu ayeti kerimede Allah kendisinden başkasına ibadet etmemenizi Emretti demek yerine Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretti İfadesinin kullanılmasında Yani Allah lafzı yerine Rabbin denilmesinde iki tane faide vardır Bunlardan birincisi Bu kitabın mukaddimesinde Zikrettiğimiz Allah tebareke ve teala'nın burada Rab oluşuyla Rab oluşuyla Mabud oluşuna delil getirmesi Rab oluşunu Mabud edinilmeye Gerekçe olarak göstermesi sebebiyledir Yani madem ki O Rab'dir Madem ki Rab olmasında bir ortağı yoktur, yani rububiyet husu, meselelerinde, yaratmasında, rızık vermesinde bir ortağı yoktur, öyleyse ondan başkasına ibadet edilmemelidir. Burada Rab, Rab sözcüğü Allah yerine, Allah lafzı yerine zikredilmesi bu faydayı ifade eder. Yani Allah tebareke ve teala burada Rab kelimesine vurgu yaparak Rab olan olduğu için ibadete de müstahak olanın o olduğunu ifade etmek için böyle söylemiş. Burada bu fayda var. Buradaki ikinci fayda: "Ve kadâ ke, Rabbin emretti, Rabbin hükmetti." Burada Rabb izafe edilmiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yani senin Rabbin. Buradan çıkartılan faydede Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in de bir kul olduğu, bir abd olduğu, Rabb olmadığı. Dolayısıyla Rab olmadığı için Allah Subhanahu ve Taala'nın bütün alemlerin Rabbi olduğu gibi onun da Rabbi olması hasebiyle alemlerin Rabbinin hak ettiği ibadetten hiçbir şeyi o hak etmez. Zira ne? Rab değildir. O da merbuptur. Yani onun da bir Rabbi var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bir kuldur. O yüzden şehadet kelimesinde وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا Abduhu ve Rasuluhu diyoruz. Yani o abdur. Rab değil. Rab değilse kendisine ibadet edilmez. Abduhu ve Rasuluhu bu demek. Abduhu yani o da bir kuldur. Abdur, Rab değildir. Rab olmadığı için kendisine ibadet edilmez. Rasuldür, Rasul olduğu için tekzip edilmez. Abduhu ve da İfade edilen şey budur. Allah tebareke ve teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi müşriklere, kafirlere meydan okunan meydan okunan ayetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ubudiyetine yani abd oluşuna, kul oluşuna Allah subhanehu ve teala onu vasfederken kullukla abdolmayla vasfetmeye hususi bir itina gösterilmiş. Rabbimiz tebareke ve teala buyuruyor diyor ki Müşriklere meydan okuması dediğinde. Ve in kuntum fi raybin mimme nezzelna ala abdina. Eğer siz kulumuza indirdiğimiz şeyle alakalı şüphe içindeyseniz. Ayetin devamında diyor ki on, eğer öyleyse onun gibisini benzerini mislini getirin. Burada şahit ne? Kulumuza indirdiğimiz şeyle alakalı bir şüphe içindeyseniz. Allah tebareke ve teala onu neyle vasfetti burada? Kul olmayla vasfetti. Yine diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala furkana ala abdihi Kuluna furkanı indiren Allah ne mübarektir, ne yücedir. Neyle vasfetti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin? Kul olmasıyla Subhan Subhanellezhi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Kulunu bir gece mescidil haramdan mescid-i aksa'ya yürüten Allah Bütün noksanlıklardan eksikliklerden münezzeh Yani Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemin vasfedildiği Ayetlerde onun ne olduğuna işaret edilmiş Kul olduğuna Bizim inandığımız Risaletine nübuvvetine şehadet ettiğimiz peygamber Beşer bir peygamberdir Beşerdir Beşer olduğu için Beşer olmanın bütün özelliklerini Beşerlik vasfının bütün hususiyetlerini taşır Beşerdir Yani yer içer, bunlara ihtiyacı vardır Uyur unutur, öfkelenir, kızar, değil mi? Bütün bunlara ihtiyacı vardır. Bütün bunlarda kardeşlerim, her birisi biz beşer için acizlik vasıflarıdır. Biz aciz olduğumuz için acıkırız ve yemeye ihtiyaç duyarız, muhtaç olduğumuz için. Yoruluruz, dinlenmeye ihtiyaç duyarız, muhtaç olduğumuz için. Unutabiliriz, hatırlatılmaya ihtiyaç duyarız. Eksik olduğumuz için, nakıs olduğumuz için, muhtaç olduğumuz için. Bütün bu sıfatları taşıyan beşer, Veya bütün bu sıfatları taşıyan beşerden herhangi birisi bu sıfatları taşıması hasebiyle kuldur, eksiktir, nakıstır, yani mabut olamaz. Kendisine ibadet edilemez. İbadeti tek başına hak eden yalnızca hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, bütün eksikliklerden, noksanlıklardan münezzeh olan Rabbü Subhanehu ve Teala'dır. Allah ve Teala bu buyruğunda ve kadar Rabbüke demesinin Rabbin böyle buyurdu. Yani senin de Rabbin, sen de Rab veya Ma'bud değilsin, sen de merbubsun. O alemlerin Rabbi olduğu gibi senin de Rabbin burada bu ifade edilmek istenmiş. Ayet-i Kerimede bundan sonra Kitab-ı Tevhid'in metninde zikredilen kadarıyla ve kadar bu keel la ta'abudu illa iyyahu Rabbin. Kendisinden başkasına ibadet etmemenizi hükmetti, emretti. Dedikten sonra şu lafız da burada zikredilmiş. Ayetteki şu lafız da yer verilmiş. Wa bil walideini ihsan ve anne babanıza da anne -baba babanıza da iyi davranmanızı emretti, hükmetti. Allah Subhanahu ve Taala bu ayeti kelimede ve bunun naziri, benzeri olan diğer başka ayeti kelimelerde. Bizim üzerimizdeki en büyük hak olan kendi hakkını zikrettikten sonra bu en büyük hakkın yanında anne babanın hakkından da bahsetmektedir. Yani üzerimizdeki en büyük hak Allah tebareke ve teala Rabbimizin hakkıdır. Allah subhanehu ve teala kendi hakkından sonra kendisine ibadet etme emrinden sonra kendisine hiçbir şeyi şirk koşmama emrinden sonra anne babayı zikretmiş olması Anne babaya ihsan etmeyi emretmiş olması Allah'ın hakkından sonraki en büyük hakkın anne babanın hakkı olduğunu açıkça delalet eder. Yani üzerimizde haklar var. Üzerimizde haklar var. Rabbimizin üzerimizde hakkı var. Nefsimizin üzerimizde hakkı var. Ailemizin üzerimizde hakkı var. Anne babamızın, komşumuzun, arkadaşımızın üzerimizde hakları var. Selman radıyallahu anh ile Ebu Derdâh arasında geçen Sahih kıssada olduğu gibi. Peki iyi Müslüman, vazifelerini gerçekten yerine getiren Müslüman, üzerindeki bütün hak sahiplerinin haklarını eda eden Müslümandır. Üzerindeki bütün hak sahiplerinin haklarını eda eden Müslümandır. Burada, üzerimizdeki en büyük hak olan Allah Tebareke ve Teala'nın hakkından sonra zikredilen şey, demek ki ondan sonraki üzerimizde, üzerimizde olan en büyük, hak sahipleridir. Bunlar da kişinin annesi ve babasıdır. Allah ve teala kendi hakkına atfetmesi onların hakkını, kendi hakkını zikrettikten sonra onların hakkını ona atfen zikretmesi, onların hakkının Allah'ın hakkından sonra en büyük hak olduğunu gösterir. Peki denilebilir ki ya peygamberin hakkı Allah'ın hakkından sonra anne babanın hakkı peygamberin hakkından da mı büyüktür? Hayır böyle değil. Zira peygamberin hakkı da üzerimizde. Zaten Allah'ın hakkına dahildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hukukunu yerine getirmekte Allah'ın hakkı kapsamındadır. Bunun dışında yaratılmışlardan, beşerden üzerimizdeki en büyük hak sahibi anne babadır. Rabbimiz tebareke ve teala'nın bu hususta bu ayette geçen şekliyle buna benzer başka buyrukları da var. Diyor ki Rabbimiz enişkur li veli ile ileyyel masir Bana şükret Ve anne babana da Yani onlara da teşekkür et Bana şükret Anne babana da teşekkür et Teşekkür et, Zira dönüş banadır Rabbimiz Tebarek ve Teala Kendine şükredilme emrinin adından Anne babaya teşekkür etmeyi Emret Zira üzerimizdeki ihsanı Rabbimizden sonra Rabbimizin bize nimetlerinden sonra Üzerimizde en büyük hak sahibi En büyük ihsan sahibi Hiç şüphesiz kişinin annesi babasıdır Rabbi mistä varakewta Alla Djurki, diyor ki, ve ida axadna miithaqa bini Israïle, bini Israilden, şöyle ahit, şöyle bir misak almıştık, la ta'buduna illa Allaha wa bil walideini ihsana. Allah'tan başkasına tapmayın ve anne babanıza iyilik edin diye. Yine kitabu tevhitte bundan sonra gelecek ayette diyor ki Rabbi miz, wa abudullaha wa la tuşriku bihi şeya, Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Ve anne babaya da ihsan edin. Hasılı anne babanın hakkı Allah Tabara ve Teala'nın hakkından sonraki en önemli en büyük haktır. Bunu yerine getirmek en önemli en büyük sorumluluktur. Bunda taksir etmek ise bunu yerine getirmemek, ifa etmemek ise Allah'ın hakkını yerine getirmemekten Allah'ın hakkındaki taksirden yani şirkten sonraki en büyük Günah olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de buna delalet eden rivayetler var. Bunlardan bir iki tane meşhur olanı okuyalım inşallah. Hatırlamış olalım. Sahih Buhari'de Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anhunun yaptığı rivayette diyor ki Seeltün nebiye sallallahu aleyhi ve selleme Eyül a'mali ahabbu ilallah Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hangi amelin Allah'a daha çok sevimli olacağını sordum. Hangi ameli Allah daha çok sever? Hangi amel Allah'ın indinde daha çok sevimlidir? Kale, assalatu ala vaktiha. Dedi ki, vaktinde kılınan namaz. Vaktinde kılınan namaz. Kultu summa ey. Dedim ki ondan sonra hangisidir? Kale birrul valideyn. Dedi ki anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmak. Kultu summa ey. Kale fî Dedim ki sonra hangisi? O da dedi ki Allah yolunda cihad etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine burada anne babanın hakkını, anne babaya iyilik etmeyi amellerin en faziletlisi olan namazdan sonra zikrediyor. Namaz burada Allah tebareke teala'nın hakkı. Yani kulluk ibadet. Peki ondan sonraki en hayırlı amel hangisi? Anne babaya iyilik etmek. Bu yerine getirilme cihetiyle bir de taksir edilme cihetiyle yine Buhari ve Müslim'de Abu Bekre radiyallahu anhu'nun yaptı rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ala unebbiukum bi ekberil kebair Size günahların kebirelerin en büyüğünü haber vereyim mi? Kulna bela ya Resulallah. Dedik ki evet ey Allah'ın Resulü. En büyük günah hangisidir bize haber ver. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem El billah Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Üstümüzdeki en büyük hak hangisi? Allah'ın hakkı. Onun ihlal edilmesi işte Allah'a ortak koşmak en büyük günah oluyor. Allah'ın hakkından sonra üzerimizdeki en büyük hak kimin hakkı? Anne babanın hakkı. O zaman şirkten sonraki en büyük günah ne olmalı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi ve ukuukul valideyn anne babaya isyan etmek, onlara kötülük etmek onlara iyi muamele yapmamak kötü muamele yapmak. Yani Allah'ın hakkı ihlal edilmesi şirk en büyük günah. Çünkü en büyük hak sahibi Allah. Allah'tan sonraki en büyük hak sahibi anne baba olunca onların haklarını yerine getirmemek, onların haklarındaki kusurda şirkten sonraki en büyük günah olur. Tirmizi'de Ebu Hureyla radıyallahu anhunun rivayet ettiği hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rıdar Rabbi fi rıdal galideyn Rabbin rızası Anne babanın rızasındadır. Ve sahatihi fi sahatihime Ve onun öfkesi, onun siniri, onun kızgınlığı da anne babanın öfkesinde, anne babanın kızgınlığındadır. Yani anne baba razı olursa Allah da razı olur. Anne baba sana öfkelenir, sana kızarsa bu Allah'ın da öfkesini, kızgınlığını celbeder. Yine Ebu Hureyla radıyallahu anhunun sahih müslimdeki Gelen rivayette Nabi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki, anfu, thumma anfu, thumma anfu. Diyor burnu Burnu sürtsün. Burnu Thumma anfu rajulin, şu adamın burnu sürtsün. Anne babasına veya onlardan birisine onların yaşlılığında kavuşmuş, onların yaşlılığına yetişmiş. Lem yedhulil cenne ama böyle olmasına rağmen cennete girememiş. Bu adamın burnu sürsün. Anne babasına veya onlardan birisine onlar yaşlıyken kavuşmuş yetişmiş. Ama bu fırsatı değerlendirememiş. Bunlar sayesinde cennete girmeyi kaçırmış bu adamın burnu sürsün. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den benzer bir lafızla gelen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üç defa amin, amin, amin diyor. Diyorlar ki ya Resulullah neden böyle söyledin? Diyor ki Cibril geldi, dedi ki senin ismin anıldığı halde sana salat selam getirmeyenin burnu sürsün. Ben de amin dedim. Sonra dedi ki anne babası veya ikisinden birisi yaşlıyken onlara yetiştiği halde onlar sebebiyle cenneti kazanamayanın burnu sürsün. Ben de amin dedim. Sonra diyor ki Ramazan'a yetiştiği, Ramazan'ı geçirdiği halde günahlarını affettirmemiş olanın burnu sötsün. Ben de amin dedim. Yani hasılı Allah Tebareke Evet Teala'nın hakkına hem icaben hem nefyen hem yerine getirme hususunda hem de bu hakkı ihlal etme hususunda iktiran edilen, beraber zikredilen anne baba hakkı Allah'ın hakkından sonraki en büyük haklardır. Onların ihlal edilmesi ise Allah'ın hakkının ihlal edilmesinden sonraki en büyük hak ihlalidir. Kitab-ı Tevhid'in metninde bu ayeti-kerimenin zikredilen kısmı bu kadar. "Ve kadâ rabbuke allâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsân." Rabb'in kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iyilik yapmanızı emretti. Böyle kaza buyurdu, böyle ferman buyurdu. Kitab-ı Tevhid metninde ayetin zikredilen kısmı bu kadar. Bu zikredilen kısım içerisinde en önemli olan şey işte bu nefi ile ispatla tevhide delalet eden kısmı en la te'abudu illa sözünü ve ondan sonra faide cihetiyle anne babanın hakkının bunlara izafe edilmesi. Ancak İmam rahimehullah bu babın sonundaki meseleler içerisinde, hani dedik ya her babın sonunda o babtaki naslardan istifade ettiği istimbat ettiği meseleleri zikrediyor. Bu mesail arasında İmam Rahimahullah şöyle bir şey söylüyor. 10. mesele olarak diyor ki el ayatul muhkemâtu fi suratil-isra İsra suresindeki muhkem ayetler. Bu ayeti kerime İsra suresinde. İsra suresindeki muhkem ayetler. Yani bu baptan istifade etmemiz, istimbat etmemiz, yani müellifin kast ettiği, irade ettiği, dikkat çekmek istediği Tembihde bulunmak istediği yerlerden bir birisi de burası. Diyor ki İsra suresindeki muhkem ayetler. Wafiha, temenya, aşara mesele ve bu muhkem ayetlerde 18 tane mesele var. Bede Allahu bi kawlihi. Allah bu ayetlere şu sözü ile başladı. La tajal ma Allahi ilahen akar. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Bu elimizdeki metinde olan ayetin bir önceki ayet-i İsra suresinin 22. ayet. Allah bu 18 meseleye bu ayetle başladı. La tecal maallahi ilahen ahar. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah ile beraber başka bir mabut edinme. Başka bir mabut yapma. Ve khatameha bi kavlihi. Allah bu 18 meseleyi şu sözüyle bitirdi. Ve la tecal maallahi ilahen ahar. Aynı başladığı ayetin aynı lafzıyla. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Bu 18 mesele İsra suresinde metinde geçmiyor ama dediğim gibi müellif mesaili de buna işaret etmiş. Demek ki bu müellifin kastettiği, işaret etmek istediği, bizi tembih etmek istediği bir yer. İsra suresinin bu 22. ayetinden itibaren 18 ayette bu 18 ayet içerisinde 18 mesele var. Diyor ki müellif Allah Subhanahu ve teala bunları zikretti ve bu 18 meseleye Allah ile beraber başka bir ilah edinme ayetiyle başladı ve Allah ile beraber başka bir ilah edinme ayetiyle bitirdi. Bu 18 meselenin başı da aynı sonu da aynı. Ve bu içerisindeki 18 mesele bunlar muhkem ayetler. Yani içinde hükümlerin açık olduğu helalin haramın açık olduğu bize bir şeylerin emredildiği bir şeylerin yasaklandığı açık muhkem ayetler diyor ki müellif sonunda ve Allahu subhanahu ve taala Allah bize tembih etti. Allah bize tembihte bu, bulundu ala izami şan hadihil mesail. Bu 18 meselenin çok büyük bir ehemmiyete, azim bir ehemmiyete haiz olduğunu. Allah buna tembihte bulundu bi kavlihi şu sözüyle. Bu 18 meselenin en sonuncusundaki ayette Allah tebaraka ve teala diyor ki Zâlike mimma evhâ ileyke rabbuke minel hikme. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Öyleyse bu 18 ayet. İsra suresindeki içinde 18 mesele olan bu ayetler başlangıcı Allah ile beraber başka bir ilah edinme olan sonuncusu da Allah ile beraber başka bir ilah edinme olan bu ayetler Allah tebareke ve teala'nın da bu buyruyuyla bunlar sana Hikmetten Rabbinin indirdikleridir buyuruyla Tembih ettiği bu ayetler gayet ehemmiyetli. Metinde geçmemiş olmasına rağmen müellifin de mesailde bunları, bunlara işaret ediyor olması bu ayetlerin önemli olduğunu gösteriyor. İnşallah bizler bu ayetleri okuyalım. 18 ayet. İsra suresinin 22. ayetinden 39. ayetine kadar. Bu muhkem ayetlerde Rabbimiz bize neler buyurmuş? üzerinden genel hatlarıyla bunları inşallah zikredelim. Diyor ki Allah subhanahu ve teala La tegeal Allahi ilahen ahar Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah ile beraber başka bir mabut yani alacak bir şey yapma kendine. Fetak'ude mezmûmen mahzula Eğer böyle yaparsan kınanmış ve yardımsız olarak terk edilmiş olursun. Allah subhanehu ve teala insanlar, peygamberler ve melekler tarafından kınanırsın. Ve Allah tarafından da yardımsız bırakılırsın. Mahzul, huzlan, yardımsız bırakılmak demek, terk edilmek demek, kendi kendine bırakılmak demek. Kim bir şeye taluk ederse, kim Allah'tan başka bir şeye yönelirse, o yöneldiği şeyle baş başa bırakılır. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men teallaka bi şeyin hu kile ileyhi Kim bir şeye bağlanırsa kalbini bir şeye bağlar oraya tealluk ederse Allah onu onunla baş başa bırakır. Yani Allah üzerinden yardımı çeker. Allah'ın bir kimsenin üzerinden yardımı çekmesi işte bu huzulandır. Terk edilmiş. Kendi başına kalır. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Eğer böyle yaparsan kınanmış ve yardımsız bırakılmış. Terk edilmiş olursun. وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا ve وَرَبِّنَ Kendisinden başkasına ibadet etmemenizi hükmetti. Ve bilvalideyni ihsana ve anne babaya da iyilik etmenizi emretti. İmmâ yebulughanna indekel kibara ahaduhuma evkilahuma. Onlardan birisi veya ikisi birden senin yanında yaşlılığa erişirlerse senin yanında yaşlanırlarsa felâ tekullahuma uffin. Onlara üf bile demeyesin. Wala tenharhuma Onları azarlamayasın. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا Onlara güzel sözler söyleyesin. وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ rahme. <الرَّحْمَة> onlara alçak gönüllülükle rahmet kanadını ger. Rahmet kanadını onlara aç. Alçak gönüllü olarak. وَقُلْ رَبِّ رَبِّ رَحَمْهُمَا Ve de ki Rabbim onlara rahmet et. كَمَا رَبَّ yani سَغ۪يرًا Onlar nasıl ki Ben küçükken beni terbiye ettiler. Beni büyüttüler, yetiştirdiler. Bunu neyle yaptılar? Rahmetle. Onlar beni rahmetleriyle, bana merhamet ederek, bana acıyarak terbiye ettiler, büyüttüler. Böyle olduğu gibi ey Rabbim sen de onlara rahmet et. Rabbukum a'lamu bima fî nufusikum. Rabbiniz sizin içlerinizde olanları en iyi bilendir sizin içinizde olanları en iyi bilendir. Göğüslerinizde olanları, kalplerinizde olanları en iyi bilendir. Allah Tebareke ve Teala'nın nazargahı neresi? Rabbimizin baktığı yer neresi? Bizlerin kalplerimiz, içimiz. Allah içlerinizde olanları en iyi bilendir. In تَكُونُوا salihin. Eğer sizler salihler olursanız فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا Şüphesiz o evvab olanlara yani kendisine çokça tövbe edenlere, Masiyetten sonra onu hatırlayıp ona dönenlere mağfiret sahibidir. Onları affeder. Sonra devam ediyor. Ve atizel qurba hakkahu. Akrabanın da hakkını ver. Akrabanın hakkını ver. Vel <gülüyor> miskine ve miskinin hakkını ver. Ve bines sebili ve yolda kalmışın bunların haklarını yerine getir. Akrabanın hakkı sıla Rahim yapmaktır. İhtiyacını görmektir. Miskinin hakkı, yolda kalmışın hakkı. Ancak bununla beraber diyor ki وَلَا تُبَذِّرْ تَبْز۪يرًا Tamamen de başıboş bir şekilde saçıp savurma. Saçıp savurma verirken. Çünkü akrabaya verirken, fakirlere yoksullara verirken saçıp savurma. Zira اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ Saçıp savuranlar كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَات۪ينَ Şeytanların kardeşleridirler. وَكَانَ الشَّيْتَانُ لِرَبِّهِ <كَفُورًا> Şeytan da Rabbine karşı nankör birisi. Yani infak ederken, tasadduk ederken, miskine, fakire, akrabaya verirken ne yapma? Saçıp savurma. Yeteri kadar, haklı olarak yere, ihtiyaç kadar ver. Diyor ki Rabbimiz وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ anhum, <عَنْهُم> Onlardan yüz çevirdiğin zaman, yani onlardan birisi senden istekte bulunduğu zaman Bir fakire miskine yolda kalmış akrabaya Onlar senden bir şey istedi Sen de onlara verecek bir durumun yok Yüzünü çevirdiğin zaman vermediğin zaman İbtigâe rahmetin min rabbike tercuha Rabbinden beklediğin bir rahmeti Yani Rabbinden sana gelecek olan bir malı Bir hayır bekleyerek Bunu ümit ederek Yani şimdi onlar istiyorlar şimdi yok verecek bir şey Ama Allah'tan geldiği zaman vereceksin onlara Bunu ümit ederek onlardan yüz çevirdiğin zaman, onları eli boş gönderdiğin zaman fakullahuma kavlen meysura onlara güzel, yumuşak söz söyle. Kolay sözler söyle. Olur inşallah da. Allah büyük de. Geldiği zaman ben sana vereceğim de. Onları da gönderirken yürü git Allah versin. Değil mi? Değil mi? Ve emme sa'ile fela tenhar. Dilenji isteyene ne yapma? Pazarlama. Eğer Allah Teala'nın fazlından sana verdiğinden veriyorsan ver. Vermiyorsan da onları güzel sözle, yumuşak sözle yolcu et, uğurla. Diyor ki Rabbimiz وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَا عُنُقِكَ Ellerini boğazına bağlanmış gibi, boynuna zincirlenmiş gibi yapma. Ellerin böyle olmasın yani. Şöyle boğazına zincirlenmiş gibi. Ellerin böyle olmasın. Ne demek bu neyden kinayı? Sıkı sıkı tutma. Bu kadar cimri olma. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَاسْتِي Onları böyle tamamen de açma. İfadenin karşılığı bu. Ellerini böyle boğazına bağlamış gibi yapma. Ellerini tamamen de açma. Yani kastedilen ne? Ne tamamen cimri ol ne de tamamen demin geçtiği gibi saçıp savurma. Fetek'ude <gülüyor> <gülüyor> eğer böyle olursa Fetek'ude melûmen mahsura Böyle olursa yerilirsin. Ve eli bomboş kalırsın. Yerilirsin. Ellerindekini saçıp savurduğun için hiçbir şey kalmasın. insanlar seni yererler. Kınarlar. Ve mahsur olarak kalırsın. Yani ellerin bomboş kalır. İnne rabbeke yapsutur rizka li men ve yakdir, Zira Rabbin rızkı dilediğine genişletir. Dilediğine de daraltır. İnnehu bi bi'ibâdihi habirin basira. O kullarını en iyi bilen, onların hallerinden haberdar olan ve onları en iyi gören diyor. Allah Tebareke Teala dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Zira o kullarını en iyi bilendir. Allah Subhanehu ve Teala bazı kullarından bilir. Biz biz bilmeyiz. Bazı kullarından bilir. Onlara vermedikçe o kullar iflah olmayacaklar. Eğer onlara vermezse, malı çok vermezse, rızkı genişletmezse, belki onlar iflah olmayacaklar. Allah Subhanahu ve Teala onların maslahatını bilir ve onları genişletir. Bazı kullarını da bilir ki eğer onlara sıkmazsa iflah olmayacaklar. Yani biraz genişletirse sapıtacaklar, Azacaklar. Zira kullarda asıl olan zaten budur. Elleri genişleyince ne yaparlar? Azarlar. İnnel insane letğa. insan tuğyana düşer. Haddini aşar. Ne oldu o zaman? İnnel insane letğa en raahu Kendini Müstahni gördüğü zaman, kendini zengin gördüğü zaman, kendini kendine yeter gördüğü zaman insan ne yapar? Haddi aşar, tuğyana gelir. Bundan dolayı Allah kullarını en iyi bilendir. Kim neye layık, kim neyi hak ediyor, kime neyi verirse o onun için, onun salahınadır, ıslahınadır bunu bilir. Yoksa Allah Tebareke ve Teala'nın birisine rızkı genişletmiş olması her zaman o kimseye Bir ikram, bir nimet onu sevdiği için, onun hayırlı bir kişi olduğu için olmayabilir. Birisine daraltması da, onun Allah katında kötü birisi olduğunu, amellerinin yetersiz olduğu anlamına gelmez. Diyor ki Allah bu muhkem ayetlerin devamında. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin. Cahiliye de böyle yapıyorlar. Çocukları, kız çocuklarını, bazen erkek çocuklarını da. Fakirlik korkusuyla öldürüyorlardı. Diyor ki Allah, "Nahnu narzukuhum ve iyyakum. Onları da rızıklandıran biziz, sizi de rızıklandıran biziz. Onları da biz rızıklandırırız, sizi de biz rızıklandırırız. Fakirlikten korkmanıza gerek yok. Inna katlahum şüphesiz ki onların öldürülmesi kehan hitan kebira. Hiç şüphesiz büyük bir günahtır, büyük bir hatadır. Ve la takrabuz zina." Zinaya da yaklaşmayın. İnnahu kane fahişeten şüphesiz zina bir fahişedir, bir fuhuştu. Yani kötü, kabi, çirkin, iğrenç bir işdir. Vasa ve çok kötü bir yoldur. Walla taktulun nefselleti haram Allahu illa bilhak. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı nefislere de kıymayın. Haklı olmak müstesna. Haklı olmak müstesna Allah'ın masum kıldığı cana da kıymayın. Nefsi de öldürmeyin. Ve men kutile kim mazlum olarak öldürür, öldürülürse fa kad iljaalna li Sultanın, Onunla alakalı yetkiyi, salahiyeti karar verme işini onun velisine bıraktık. Kim mazlum olarak öldürülürse yani bir haksızlıkla öldürülürse Allah Subhanahu ve teala haksız yere öldürme yasakları Demek ki haklı yere öldürülmek diye bir şey var. Müslüman'ın kanı şu üç şey dışında haramdır. Nedir onlar? El-Feyyibu-Zani <gülüyor> Zina eden evli erkek. Sonra en nefsu bin Nefs Cana karşılık can. Sonra El-Tarikulidinihi el cema'a, Dinini terk edip cemaate Cemaatten ayrılan, cemaatler, cemaatten uzaklaşan. Bunlar, bunların öldürülmesine ne şekilde öldürülmelidir? Haklı yere öldürülmelidir. Peki Allah tebareke ve teala'nın öldürülmesini haram kıldığı nefis hangi nefis? Bir mümin nefis. Mutlak olarak. Bunlardan birisine irtikap etmedikçe. Mümin olan nefis Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı nefistir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir müminin kanı, müminin öldürülmesi Allah indinde bütün alemin zevalinden, zailinden daha büyüktür. Bütün alemin yok olmasınlar. Mümin nefse kıyılmasın, mümin cana kıyılmasın. Başka mümin olmadığı halde kendisine zimmet verilmiş veya eman verilmiş, kendisiyle antlaşma yapılmış kafirler. Bunların da kanları nedir? Allah katında masumdur. Bunların da öldürülmeleri caiz değildir. Diyor ki Allah kim mazlum yere öldürülürse onun hakkındaki kararı verecek merci onun velisi kıldık. Yani o dilerse öldüren kimseden kısas talep edebilir. Dilerse diyet talep edebilir. Dilerse, dilerse kısas da diyet de istemeden karşılıksız olarak onu affedebilir. Bu selahiyeti Allah kime vermiş? Ölenin velisine. Ölenin velisine. Babası, amcası, oğlu kim varsa. İşte hukuk budur. İşte hukuk budur. Bizden birimizin babası öldürüldüğü zaman öldüren kimseyi hapse atmanın onun o hapiste 30 sene 40 sene kalmasının benim açımdan faydası nedir? Yani normal şu andaki insanların koyduğu bu beşeri kanunlarda, bu küfri kanunlarda hukuk diye bir şey yok. Devlet kamu maslahatını gözeterek o adama bir ceza veriyor. Birini öldürdü diye o adama bir ceza veriyor. Ama burada hakkı ihlal edilen benim. Değil mi? Benim babam gitti. Benim oğlum gitti. Yani benim hayatımda büyük bir değişim. Benden bir eksik Peki benim hakkımı kim karşılayacak? O yüzden şu andaki insanların koyduğu bu küfri kanunlarda hak hukuk diye bir şey yok. Sadece o cürmü işleyeni cezalandırma var. Ama hak nerede? Benim hakkım ne olacak? İşte Allah Subhanahu ve teala burada benim hakkımı kime verdi? Bana verdi. Ben karar verebilirim. O adam ölsün mü? Bana giden giden hakkın karşılığında bir meblağ mı ödesin? Yoksa ben karşılığını Allah'tan bekleyerek onu afmayayım. Yani burada söz sahibi kimdir? Benim. Allah burada beni sultan tayin etmiş. Fela yusrif fil katl. Bu durumda da bu veli ne yapmasın? Onu katletmekte onu öldürmekte de israf etmesin. Yani Allah Subhanahu ve teala veliye katille alakalı bir kısas yetkisi vermiş. İsterse kısas isteyebilir. İstediği takdirde yine ne yapmasın ölümde? israf etmesin. Yani o adam nasıl öldürülmüşse o da öyle öldürürsün. Müsle yapılmasın. Ağzı, burnu, gözü, kulakları kesilerek, oyularak. Veya onun yerine bir başkası öldürülmesin. Çünkü cahillikte, cehalette böyle yapılıyordu. Birisi birisini öldürdüğü zaman, kısas yapılacağı zaman öldüren adam mesela daha şerefli birisi olduğu için kavminden aciz birisini onun karşılığında verip onu öldürüyorlardı. Onun karşılığında bir başkası öldürülmesin. İnnehu kâne mansûra Zira bu kişi Allah'ın bu hükmüyle Müminlere, müminlerin yöneticilerine verdiği bu emirle yardım görmüş, desteklenmiş kimsedir. Yani senin bir yakının öldürüldüğü zaman bu konuda Allah sultanı sana vermiş. Burada sultan sensin, sen karar vereceksin. Peki kararını infaz etmede Allah müminleri, müminlerin yöneticilerini senin yardımına koydu. Onlar sana yardımcıdırlar. وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلْ يَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي Yetimin malına da en güzel bir şekilde olmak müstesna hatta yebluğa eşudde rüştüne olgunluğuna erişinceye kadar el sürme. Yetimin malına yaklaşma. Ancak ne şekilde yaklaşabilirsin? Güzel bir şekilde. Yani onun malını işletmek, çoğaltmak, onun malına fayda verecek, hayır verecek şeylerde kullanmak şeklinde. Ve avfu bil ahdi ve ahde de vefa gösterin. de vefa gösterin. Sözlerinize vefa gösterin. İnnel ahde kana mesule. Zira ahit antlaşma bunlar insana bir sorumluluk yükler. Bunlardan dolayı sorumlusunuz, sorulacaksınız. Vuful keyle idakiltum. Ölçtüğünüz zaman ölçü ölçüye de vefa gösterin. Ölçünün de hakkını verin. Vazinu bil kıstasil mustakim. Dos doğru tartılarla terazilerle tartın. Zalik hayrun wa ahsanu ta'vil. Zira bu daha hayırlı ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Ve la takfu ilm. Bilmediğin bir konunun da ardına düşme. Hakkında ilmin olmayan bir şeyin peşine düşme. Zira Innesema sem'a basara Wal fuada. Zira işitmen yani kulağın, görmen ve kalbin Yani duyduğun, gördüğün ve kalbinde olan bütün bunlar nedir? Kullu ula'ike kâne anhu mes'ûle Bütün bunlarla alakalı sorguya çekileceksin. Bütün bunlarla alakalı sorulacaksın. Bunlardan mes'ûlsün. Öyleyse ilmin olmayan bir şeyin peşine düşme. Vela temşi fil ardi maraha Yeryüzünde vebürlenerek, kibirlenerek de yürüme. İnneke len tahrikal arda Zira sen ne yeryüzünü yarabilirsin veya yür ne, ne yürüyerek yeryüzünü aşıp tüketebilirsin ne de uzunluk olarak boy olarak dağlara yetişebilirsin neye böbürleniyorsun yürüsen yürüsen bütün yeryüzünü yürüyemezsin veya yürüyerek yeryüzünü yarıp delemezsin neden böbürleniyorsun boyun dağlara ulaşmaz yeryüzünde böbürlenerek yürüme Kulu zalika kana sayyuhu 'inda makruha İşte bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin indinde çirkin görülmüş, mekruh görülmüş şeylerdir. Zalika mimma ohha ileyke rabbuka min hikme. İşte bütün bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Ve la tec'al ma'allah ilahan ahir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. فَتُلْقَا fi جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا Yoksa kovulmuş ve kınanmış olarak cehenneme atılırsın. İşte İmam Rahimahullah'ın işaret ettiği İsra suresindeki muhkem ayetler bunlar. Hepsi muhkem ayetler değil mi? Peş peşe. Peş peşe. Hükümler, emirler, yasaklar, haramlar, haklar, sorumluluklar. Allah subhanahu ve teala bu 18 meseleye La alma Allahi ilahan ahar. Bununla başladı. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Ve onunla bitirdi. La teceal meallahi ilahen آخر. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Fetulka fi cehenneme melûmen Yoksa aşağılanmış veya kınanmış, zemmedilmiş ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Bundan sonra diyor ki müellif rahimahullah ve kavluhu taala ve ibudullah ve la tushriku bihi şey'en ve ibudullah ve la tushriku bihi şey'en Allah taala'nın şu buyruğu ve ibudullah Allah'a ibadet edin ve la tushriku bihi şey'en hiçbir şeye ona ortak etmeyin hiçbir şeye ona ortak tutmayın bu ayet-i de bir emir ve bir yasak var açık bir şekilde Bir nefi ve bir ispat var. Zira bu ayette tevhide delalet eden, tevhide açık işaret eden ayetlerden bir tanesi. Ve'budullaha <gülüyor> nefi midir ispat mıdır? İspattır. Ve'budullaha, <gülüyor> Allah'a ibadet edin. Allah'a ibadet edin. Ve la tuşrikû bihi şey'e Hiçbir şey ona ortak koşmayın. Nefi midir ispat mıdır? Nefidir Hiçbir şeyi Ona Ortak koşma Bu ayette de Yine tevhidin iki rükmü olan Nefi ve ispata Açıkça delalet var Bu ayette de bir nefi Ve bir ispat var Tıpkı tevhidde bir nefi Ve bir ispat olduğu gibi Bu ayet tevhidin en büyük delillerinden. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şey ona ortak koşmayın. Ayette nef şey, ispat edilen şey ne? Allah'a ibadet edilmesi. Nef yedilen şey ne? Hiçbir şeyin ona ortak koşulmaması. Öyleyse bu ayetinde açık ile gösterilen şey şudur ki, La ilahe illallah tevhidinde ispat edilen şey Allah tebareke ve teala'ya ibadet edilmesi meselesidir. Nef edilen şey de İbadetinde ona bir bir başkasının ona ortak edilmesidir. Burada açıkça şunu da görüyoruz: Emredilen şey Allah'a ibadet olunca hiçbir şeyi ona ortak etmeyin. Yani hangi konuda ortak etmeyin? İbadet konusunda. Çok açık değil mi? Öyleyse ortaklığın şirkin vuku bulduğu yer neresi? İbadet. Tevhidin vuku bulması gereken yer neresi? İbadet. Yani La ilahe illallah tevhidi, bu tevhidin etrafında döndüğü dolaştığı şey. Nefiyet, nefiy, nefiy ettiği, ispat ettiği şey, üzerinde kavganın, gürültünün koptuğu, nizan olduğu mesele, ibadet meselesi. Yoksa Allah Tebareke ve Teala'nın Halik olduğunun ispatlanması değil. Razık olduğunun ispatlanması değil. Tek başına Rab olduğunun ispatlanması değil. Keşf-i Şubah dersten de zikri geçti. Kelamcıların, hatta maturidi ve eşari kelamcılarının, İlahı tefsir ederlerken, La ilahe illallah'ın anlamını söylerlerken, ilahın karşılığına, yani yoktan var etmeye gücü yeten, yani kendisinin hiç kimseye ihtiyaç duymadığı, kendisinden, kendisi dışındakilerin de kendisine ihtiyacı olan, yani Rab falan demek değil. Bu açık ayetlerde görüldüğü üzere, bu tevhid kelimesinde ispatlanan şey ve nef şey, ibadetle alakalı. İspatlanan şey, ibadet et, ibadetin sadece Allah Tebaarak Ve teala yapılacak. Nefiy edilen şey, ondan başkasına bu ibadetin yapılmayacağı. Bu ayeti kelime de, abudullah Allah'a ibadet edin, Wa la tuşriku bihi Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın buyruğunda iki tane umum var. İki tane genel umum. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ortak koşmayın ibaresi bu yasaklama bu bu nehi umum ifade eder. Ona hiçbir şey ortak koş, ona ortak koşmayın. Yani ne büyük ortak koşmayla ne küçük ortak koşmayla. Ortak koşma yani şirk. Kaç kısım? Bir büyük şirk var, bir de küçük şirk var. Bu ayette yasaklanan şirk hangi şirk? Her ikisi birden. Neden? Çünkü ortak koşmayın umumidir. Şirkin tamamını kapsar. Şirkin her seşidini, her nevini kapsar. Şirkin büyüğünü de küçüğünü de kapsar. Şirkin sözlü olanını da, fiili olanını da, itikadi olanını da kapsar. Ortak koşmayın. İkinci umum, hiçbir şeyi. Ve la tuşrikû bihi şey'en. Bu şey ibaresi. Şey. Aynı bizim Türkçe'de kullandığımız şey. Buradaki bu şey, yasaklama siyakında, yasaklamanın peşinden gelen bir nekire kelime olduğu için Bu da umum eder Yani ona hiçbir şey ortak koşmayın demek hiçbir şey demektir. Hiçbir şey. Yani bu şey ne olursa olsun. Allah Tebareke ve Teala'ya ortak edilmesi yasaklanan şeylerin put olması zorunlu değildir. Taş olması zorunlu değildir. Ağaç olması zorunlu değildir. Bu şey ne olursa olsun. İster put, taş, ağaç olsun. İster bir beşer, ister veli, ister nebi, ister melek olsun. Zira onlar da nedir? Peygamber bir şey midir? Evet şeydir. Melek bir şey midir? Bir şeydir. Salihler, veliler bunlar şey midir? Bunlar da şeydir. Peki hiçbir şeye ona ortak koşmayın denildiği zaman onlar da bu hiçbir, şey, hiçbir şeyin umumuna dahil midirler? Evet dahildirler. Yani Allah Tebaleke ve Teala'ya ortak edilmemesi emredilen bu şeyler Allah'ın dışındaki her bir şeydir. Zira onun dışındaki şeyler Allah'ın dışındaki şeyler ya herhangi bir iradesi kastı, ameli, faaliyeti olmayan cemadat cansız varlık türü şeylerdir veyahut da Allah'ın dışında Rab olmadıkları için, merbub oldukları için kul oldukları için eksik olan aciz olan, muhtaç olan kendileri de kendilerine ibadet eden kimseler gibi nakıs olan bak sen yemeye içmeye ihtiyaç duyuyorsun Yalvardığın, dua ettiğin, peygamber de, Abdülkadir Geylani de yemeğe içmeye ihtiyaç duyuyor. Yani ihtiyaç duyuyor, muhtaç olma noktasında seninle eşit. Sen de tuvalete gitmeye ihtiyaç duyuyorsun. Peygamber de, salihler de, Abdülkadir Geylani de buna muhtaç. Sen de uykuya ihtiyaç duyuyorsun, onlar da uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar örnekler sadece. Yani Allah'ın dışındaki bu şeylerin tamamı nedir? Senin gibi aciz olan kimselerdir. Senin gibi muhtaç olan kimselerdir. Onlar da senin gibi sen Rabbine ne kadar muhtaçsan onlar da Rabbine o kadar muhtaçlar. Öyleyse şer'i olarak da zaten böyleyken akli olarak da senin gibi muhtaç birisine yalvarmandan senin gibi muhtaç birisine ümidini bağlamandan senin gibi muhtaç birisine kalbini yönlendirmenden ona el açmandan onun önünde kulluk etmenden boyununu eğmenden daha sefihçe daha ahmakça Bir tutum olabilir mi? Şerhan zaten böyle. Aklın da de böyle değil mi? Yani istediğin bir şey birinden bir şey bir beklentin varsa ondan bir ümidin varsa beklentin olan ümidin olan o kimse senin beklentine cevap verecek kudrette olmalı öyle değil mi? Senin gibi acizse bir fakirin diğer bir fakire el açması gibi bir hastanın diğer bir hastadan medet olması gibi boğulan birisinin diğer boğulan birisinden kurtar beni demesi gibi. Celesten birisi böyle söylüyor. Kulun kullan istemesi boğulan birisinin diğer bir boğulan birisinden imdat istemesi gibidir. Çünkü sen ne kadar muhtaçsan seni kurtaracak olan o da o kadar muhtaç birisi. Bu ayet-i kerime ile alakalı yine burada bu kadar zikredilmiş. "İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn." Allah'a ibadet edin ve ondan başka ve, on ve hiç kimseye ona ortak koşmayın. Metinde bu kadar zikredilmiş. Yine İmam rahimehullah Babın sonundaki meselelerde bu ayete de bir işarette bulunuyor. Bu da önemli bir ayet. Diyor ki İmam Rahimullah, Ayetu Sûrat-i Nisa. Nisa suresinin ayeti. Nisa 36. ayet Nisa suresi ayeti. Elleti tusemmâ ayetul hukukil aşara. On hukuk ayeti diye isimlendiriliyor bu ayet. Müfessirler arasında, ilim ehli arası, selef arasında on hukuk ayeti diye isimlendiriliyor. Bu ayet kerimede Allah Tebaarık Evet teala üzerimizdeki hak sahiplerinden 10 tane saymış. Üzerimizde bu on hak vardır. Bu bir ayette, Nisa suresi 36. ayette. Diyor ki ve Allahu Teala bikaulihi bu on hukuka, yani üstümüzdeki bu 10 hakka Allah şu sözüyle başladı: Wa abudullahu <gülüyor> wa la tu bihi Allah'a ibadet edin, hiçbir şeye onu ortak koşmayın. Kimin hakkı bu? Allah'ın Allah hakkı. Birinci hak Allah'ın hakkı. Bu 10 hukuk ayetindeki diğer haklarda şunlar. Müellifin meseille işaret etmesi üzerine söylüyoruz çünkü önemli. Diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Taala "Ve ibuddullah ve la bihi Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Ondan sonra hangi hak gelecek? O gelmesi lazım değil mi? "Ve bil vâlideyni ihsân." Evet o gelmiş. Ve anne babaya iyilik edin. İkinci hak o. Birinci hak Allah'a. Sonra Ve bil valideyni ihsana İkinci hak. Anne babaya ihsan edin. Ve kurba. Ve? Akrabaya. Akrabaya. Yakınlara. Kaç etti? Üç. Üç. Ve Yedi. yetimlere. Yetimler? Yetim demek kardeşlerim. Buluğa ermeden babası ölen kimse demek. Buluğ çağına ermeden babası ölen kimse. Yani 30 yaşında bir adam babası ölse bu yetim. Olmaz. Buluğ çağına ermeden babası ölen kimse yetimdir ve sonra vel miskinler onlara da hakkını verin yani fakirler yani ihtiyaçlarını görecek kadar ellerinden mal mülk olmayanlar beş oldu yakın olan komşu yani seninle bir yakınlığı olan bir karabeti akrabalığı olan komşu şimdi bunda iki tane hak birleşti bir komşuluk hakkı iki akrabalık hakkı Ve'l-cari'l-kurba, ve'l-cari'l-cunubi. Sonra, yakın, yakın komşu. Yani yan komşu. Sana en yakın olan komşu. Sonra, ve'l-sahibu Yanındaki dostun, yanındaki arkadaşın. ister arkadaşın olsun, ister dostun olsun. Alimler demişler ki, isterse karı koca birbirlerine. Bunlar da buna girer. Ve'binis-sebi'l. Yolda kalmış kimse, kaç etti? Dokuz. Ve'ma meleket eymanukum. Ve ellerinizin sahip olduğu kimseler. Yani köleleriniz, cariyeleriniz ve hatta ilmehdenin söylediğine göre hayvanlar. Ellerinizin altında sahip olduğunuz hayvanlar. bunlar hepsine üzerimizdeki hak sahipleri. Bu ayeti kerimeye bundan dolayı içinde bu on hak sahibin hakkı geçtiği için ayetul hukuk el aşara denilmiş. On hak ayeti. İnne allaha la yuhibbu men kana muhtelen fakhura Şüphesiz Allah böbürlenen, övünen, kendini beğenmiş, kibirli kimseyi sevmez. Bu ayeti kerimede de açıkça, evveliyatlı olarak yani kitabı tevhidle alakalı evveli olarak açıkça tevhidin iki rükmü olan nefiye ve isbata bir işaret, bir delalet var. Bu nefi ve isbatın ibadet meselesiyle olduğu, ibadet meselesiyle alakalı olduğuna dair açık bir delalet var. İspat edilen şey İbadetin Allah'a yapılması, nef edilen şey Allah'tan başkasına ibadetten bir pay verilmesi meselesidir. Bu ayetlerde, daha önceki için ayetlerdeki nefi ve ispatı pekiştirmekte. Nefiye ve ispata konu olan şeyin ne olduğunu açık bir şekilde beyan etmektedir. Bugünkü meclisimizde bu ayetleri okuduk. Kitab-ı tevhidle direkt alakalı olmadığı halde, Rabbimizin kitabından apaçık muhkem ayetleri de okuduk. Bunların uzun uzun tabii açıklamaları, tefsirleri, hükümleri olması lazım. Ancak genel mücmel olarak Rabbimizin bu emirlerini, bu buyruklarını dinlemiş olduk, hatırlamış olduk. Allah subhanehu ve teala öğrendiklerimizi hakkımızda hayırlı, faydalı kılsın. Bizlere faydalı şeyler öğrenmemizi nasip eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ile.